350, 350, you've got to get down to 350, 350, 350, you've just got to get down to 350, 24 Ekim Cumartesi günü dünyanın tüm kıtalarında, neredeyse tüm ülkelerinde, dağlarında, okyanuslarında, göllerinde, nehirlerinde, şehirlerinde, sokaklarında, evlerinde, iş yerlerinde, boş yerlerinde, kadın erkek, çoluk çocuk, torun torba, yaşlı genç, işçi işsiz, gezgin aylak hep birlikte eylem yapıyoruz. Kendimiz için ve bize ev sahipliği yapan ama yürüyüş yapamayan, slogan atamayan gezegenimiz için. Ve tabii onun üzerinde yaşayan tüm diğer can yoldaşlarımız için de. 24 Ekim Cumartesi saat 16'da Galatasaray Lisesi önündeyiz. <gülüyor>